Günaydın sevgili Açık Radyo dinleyenleri. Bilgi Çağın'ın hukuku programına hoş geldiniz. Ee, bugün konuğumuzu... Ben anons edeceğim izin evet, verirsen lütfen. sevgili program ortağım. Bugünkü konuğumuz geçen haftaki konuğumuzla aynı. <gülüyor> Tekrar hoş geldiniz. Sayın yardımcı doşent doktor Mete Tevetoğlu. Hoş bulduk teşekkür hoş ederim. Hoş bulduk efendim. Geçen hafta biraz... Bir, başta çok konu anons ettik ama sonra baktık ki o konuların içinde e, yeni tüketici hakları konusuna pek girememiştik. Böyle neredeyse son dakikaya sıkıştırıp böyle bir iki tane başlık verdik. Evet. Sonra dedik ki arayı açmadan hemen bu konuları açalım. Evet. İnternet üstünde dijital içeriği nasıl koruyacağız ona çok odaklandık çünkü. O. Oysa e, tüketici kanunu değişiyor bu konudaki ...hukuki düzenlemeler birçok şeyi değiştiriyor. MTT evet. Betoğlu e, hızlı hızlı temel konuları söylemişti. Oradan devam edelim. Olur, seve seve. E, şimdi bu önce, e, öncelik belirtmek lazım... ...tüketicinin koruması hakkında kanun gibi bir tasarı hazırlandı ve e, meclise gönderildi. Dolayısıyla yani kısa bir süre içerisinde önümüzdeki yasama yılında çıkması beklenen bir düzenleme. Geçen hafta şöyle bir özetledik, sürede az olduğu için saya saya gittik. Koşa koşa gitti. Ama evet. burada benim ilgimi çeken birkaç tane madde var. Sizin de yorumlarınızla ben onları paylaşmaktan çok mutluluk duyarım. Lütfen. Çünkü bence önemli. Ee, bizim e, olağan uygulamamızda hep yasak olarak algılanan bugüne kadar ve halen mevcut mevzuatta yasaklanan bir ...uygulama var. Karşılaştırmalı reklam. Karşılaştırmalı reklam. Evet. Karşılaştırmalı reklam. Nedir bu karşılaştırmalı reklam? Karşı... İki üründen bahseden bir reklam evet, mesela. Evet. Üründen veya hizmetten bahseden, bunların e, özelliklerine göre bunları karşılaştıran... ...ve yapan tarafından kendi ürününün diğer karşılaştırılan üründen üstünlüklerini sıralayan... ...bunları duyuran, beyan eden reklam uygulamalarına e, kabaca karşılaştırmalı reklam diyoruz. Yani sizin... E... Şirketinize süpür... kurumunuza ait olmayan bir rakibin adını telaffuz edebilmekten bahsediyoruz. Evet. Adını ve ürününü. Ürününü, de ürününü, adını, fiyatını. Bizim süpürge sizin süpürgeyi döver filan gibi. Yani. Bu çok Yok. yaygın ve şey... Bu çok ayıp bir kere ya bırak hukuku yani <gülüyor> bir kere yani etik değil her şey. Bir de hani ver. bundan çok fazla yani hani nerede karşılaştırmalı reklamın sınırı var, etik sınırı var, nerede o... Bir anlamda karşıdakini kötülemeye, karalamaya hatta belki de hakaret etmeye dönüşüyor acaba. Şimdi nasıl oluyor yeni düzenlemede bu konu? Mevcut düzenlemede rakibin adını, markasını anmak hatta logosunu ve renklerini kullanarak onu çağrıştıracak şekilde bir karşılaştırma yapmak yasak. Tamam. Şu anda böyle durum. Hı hı. Fakat yeni taslak meclise sevk edilen tasarı diyor ki karşılaştırma reklam yapabilirsiniz. Tabi buna ilişkinde mevcut yönetmelik değişecek ve o karşılaştırmalı reklamın nasıl yapılabileceği belirlenecek. Bu tesadüf değil çünkü biliyorsunuz geçen sene temmuz ayında bizim ticaret kanunumuzda değişti. Ticaret kanunumuzda karşılaştırmalı reklam haksız rekabet değildir düzenlemesini getirdi. Hmm. Dedi ki rakibini gereksizlere incitmezsen, onun tanınmışlığından yararlanmaya çalışmazsan ve onun itibarını sömürmeye yönelik bir faaliyette bulunmazsan o zaman yaptığın reklam karşılaştırmalı olabilir ve bu rekabeti bozan, haksız bir rekabet yaratan, etik dışı, iyi niyete, dürüstlüğe aykırı bir reklam olmaz. Ben bunu böyle değerlendirmem dedi. Orada bununla ilgili başka kavramlar da var. Tüketici için önemli bunlar. Ticaret saldırgan... kanunundan Tabi Tabii tabii. Tüketici, e, ticaret kanunundan saldırgan satış ve reklam yöntemleri yasaktır dedi. Tüketici için önemli bu. Saldırgan ne demek? Saldırgan ne demek meselesini açıklıyor kanun maddesi gerekçesinde. Diyor ki benim burada kastettiğim şey diyor... ...karşılaştırma reklam değildir. Çünkü aslında karşılaştırma reklam saldırgan bir reklam. O özlemidir. da bir tür saldırı tabii. tabii. Hmm. Benim burada kastettiğim şey... E, ...yolda yapılan satıştır diyor. İnsanları çevirerek, zorlayarak... ...kamyonla, e, bir hoparlörle bağırarak... ...otogarlarda... E, ...işte kalkan otobüslere... ...yolcu çekmeye çalışıp yapılan çığırtkanlıklar... Lokantalara içeri gelin... Lokantalarda yoldan müşteri çevirmeye... ...çabalamak gibi... Ama, ama bu olmaz. Bu sonuç olarak... Milli piyango sektörünü çok sektiği üretir. <gülüyor> bir de Burhan Pazarlama vardı artık herhalde yok. ama. Yo, da... Var var. Var mı burhan? Var, kendi var. ismiyle var mı? Var. Holding yani bir... olacak neredeyse ya da oldu. Ee, Bunun şu açıdan vurgulama hı. gereği özellikle duydum. Çünkü internet ortamında karşılaştırma reklam, viral reklam uygulamaları çok yaygın. Ee, ve kimin ürettiğini bilemiyorsunuz, kaynağını bulamıyorsunuz şu o zaman. Ama rakiplerin itibarına saldırma gayesiyle üretilen viral içerikler çok fazla var. Yani çok örneğini verebilirim. Yani firma adı da e, geçecektir. Mesela bir örnek vereyim. Ee, örnekte iki otomobil markası karşı karşıya duruyorlar. Bu otomobillerden birisi dünyaca bilinen meşhur bir e, otomobil firması. Öteki de yine aynı çapta bir firma. Fakat e, firmalardan birinin e, aracının ön tarafında kaputunun burun tarafının üzerindeki logo diğer aracın önüne gelmesiyle ters dönüyor. Çok Hı. basit bir şey. Yani bizi görünce gider. Bizi görünce arkasına bakmadan kaçar fikrini Hı. dolayı bir şekilde veriyor. Şeylerde de vardı. Bu çok yaygın karşılaşmışsınızdır. Bir çocuk işte bir içecek otomatının önüne gelir. Oradan içecek almaya çalışır. Fakat boyu yetişmez. Çok kısa olduğu için daha boyu. Parayı atamaz ve alamaz. Diğer otomata gider. Orada başka bir markanın otomatıdır o. Boyu yetişir. Atar paraları. İki tane ürün alır oradan kutu bu ürünleri alıp diğer otomata doğru yürür kutuları yere koyar üzerine çıkar tekrar para atar boyu yetişir ve asıl ilk denediği otomattaki ürünü alır azimli velet yani evet. i̇şte mesaj hep kötülemeyen senin ürünün sadece benimkine erişilebilmesini hmm. sağlayacak of. bir ...araç olabilir gibi... ...benim aklımda şey geliyor... ...bu deterjan reklamları sürekli... ...işte A deterjanı şu kadar yıkıyor... ...B deterjanı bu kadar... ...ya da bizim deterjanımız bu kadar yıkıyor... ...derken hep orada bir öbür deterjan hep... E, ...beyazdır, <gülüyor> renksizdir... ...ya da markasızdır... <gülüyor> ...o zaman şimdi biz yakında... veya bu e, yaparsa kanun gerçekleşir... ...ve hani <gülüyor> e, hayatımıza girerse... ...öbür tarafta artık orada bir somut marka göreceğiz öyle mi? Görmemizde fayda var... ...çünkü bu işin mantığı değişiyor... ...şimdi... Burada Avrupa'da ve Amerika'daki bakış açısı çok farklı. Amerika'da diyor ki rakibin kimse açık açık söyle kardeşim karşılaştırdığın zaman. Çünkü diğer türlü bütün pazara yapıyorsun bunu ve bütün herkesle kendini karşılaştırıyorsun. Halbuki senin bir hedefin var ve tüketici seni herkesle karşılaştırıyor ve senin rekabet gücün çok artıyor. Bu haksızdır diyor. Avrupa'da ise rakibinden bahsetme. Anlaşılmasın dediği için biz de aynı mantıklı olduğumuzdan dolayı deterjanla deterjan karşılaştırırken karşılaştırdığımız deterjanın üzerini beyazla kapatıyoruz. Hı hı. Halbuki onu yaptığımız zaman piyasadaki bütün deterjan üreticilerini karşımıza karşılaştırmış gibi bir durum ortaya çıkıyor. Daha doğru ve makul olan kiminle karşılaştırırsak açıkça onu ortaya koymak galiba bu yaklaşıma göre. Yani kıta Avrupa'sının gelenekçi Tabii. disipliniyle Amerika'nın pragmatizmi Aynen. yine... Çatışıyor. Çarpıştı ve Amerika, Amerika geldi Özellikle şeydi. mevzuatta çok yansımalı. Hani olurdu. Almanlardan almıştık biz ticaret kanununu? Ticaret kanunumuz Almanlardan fakat ticaret kanunumuzun dayanağı Avrupa Birliği'nin bazı yönergeleri var. Bu yönergelerin tememi, temelde de İngiliz hukuku var. Hı hı. E, i̇şte bu karşılaştırma reklam kısmı e, bunlardan bir tanesi. aksi rekabet kısmı bunlardan bir tanesi. Ve e, gariptir. E, sektörde piyasa uygulamada karşılaştırmalı reklam yapma insanlar çok hevesliler, çok istiyorlar. Çok fazla örneğiyle karşılaşıyoruz. E, sizin söylediğiniz örnek de çok önemli Murat Bey. Deterjan deterjan karşılaştırmasında birtakım veriler de geçiyor. Mesela şş, 3 kiloluk bir üründe ben işte 800 kilo çamaşır yıkarken rakibim efendim 400 kilo yıkıyor. Buradaki veriyi kullanabilirsiniz. Bu veri somutsa, nesnesle ve ispatlanabilirse problem yok. Ama en iyi benim, en kaliteli benim, en beğenilen benim gibi enleri kullanamıyorsunuz hala. Hı. Ulan, ben burada bir en, Enin bir şey yok ki. Hani, tarifi yok. Tarifi çünkü. yok. Evet. Ee, karşılaştırmalı reklam meselesi dolayısıyla önümüzdeki e, senelerde sık sık gündeme gelecek. Hayatımızı doğrudan etkileyecek e, bir düzenleme. Fakat bu yasa aynı zamanda örtülü reklamı da yasaklıyor. Yani, örtülü reklam. Evet. Kavramları sıralayacak olursak hatırlatmak adına karşılaştırmalı, saldırgan, örtülü. Saldırgan ne demiştiniz? Saldırgan reklam az önce bahsettiğim örnektekiler. Fakat örtülü reklamda reklam olduğu tüketiciye bildirilmeden yapılan reklam var. Bir örnek evet. vereceğim eskilerden hatırlar mısınız bilmem. Ee, Mustafa Sandal'ın bir klibi vardı. İlk çıkış şarkısı onun arabası var güzel mi güzel. Evet, evet, evet, Ortaköy'de dans eder hı. işte bir Ferrari yanlış hatırlamıyorsam bir araçla böyle manevralar yapar trafikte. Hızlı hızlı. Hı hı. Sonra da Galatasaray Üniversitesi'nin orada bir yerde galiba. Kırmızı ışık e, takılır. Önünde bir araç durur. Ani bir fren yapar ve durur orada araç. E, Mustafa Sandal kafasını kaldırır. Öndeki araca bakar o anda. Aracın arkasında bu kamyonun ait olduğu firmanın logosu. Bir saniyenin belki onda biri. Hı hı. Bir sürede böyle ekranda görüntülenir. İşte bu örtülü reklamdır. Tüketiciye bu görüntüyü verirsiniz, alırsınız. Resim seçici onu alır. Tüketici algısı söyle bir şeydir çünkü. E, aynı gün akşam kendisini o ürünü alırken bulur ve niye aldığını da bilmez. Burada işte benzer şekilde bu e, gazlı içecekler sektöründe de aynı şeyler söz konusudur. Tamam. E, aslında ilginç olacak yani hani. Bunu görmek Türkiye için en ilginç bir deneyim olacak. Evet bizi nerelere sürükleyeceğini cep ben de Cep telefonu şirketlerinde ediyorum. çok karşılaşacağımızı düşünüyorum. Çünkü şu anda yani isim vermenin yanı sıra neredeyse her şeyi yapmış durumdalar. Yani hani birbirlerine karşı olan rekabetlerinde işte lider olan lider olmayan iki tane büyük cep telefonu şirketine karşı çok somut şeyler söylemeye çalışıyor ama tam söylemiyor. Ama daha önemlisi liderin arkasından gelenler lidere açıkça karşı gelen reklamlar yapıyorlar hatta çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Bunun iki penceresi var aslında ben hep tüketici penceresinden bakıyorum çünkü bizim maruz kaldığımız bu data yığını inanılmaz yönetilmesi zor bir yığın o kadar çok bir veri akışı var ki karşılaştırma mukayese veriler çok şey manipüle edilebilir veriler. Dolayısıyla bunların içerisinde yaşamak hele hani metropollerde falan çok zor oluyor gerçekten. Ben yani bu tüketici penceresinden mesele bu. Fakat şunu söyleyeyim. Hani dinleyicilerimize lütfen zaman olursa incelesinler. Reklam kurulu kararları internette reklam kurulunun sayfasında yayınlanıyor. Toplantı toplantı. Bunları fırsat bulurlarsa ve merak ederlerse lütfen bir okusunlar. Web adresi vermemiz lazım. Tabii evet. Reklam kurulu kararlar diye baktıklarında Google'da. bulabiliyorlar hmm. rahatlıkla. Bu bahsettiğiniz... CSM operatörlerinin ve diğer firmaların her gün gördüğümüz reklamlarının neredeyse tamamına yakını idari para cezası ile cezalandırılıyor burada. Öyle mi? Tabii. Fakat. Ama e, orada bir hani karşılaştırma teorik olarak yok. Tabii. Ama anlıyoruz biz seyredince. Karşılaştırmadan da değil. Yani e, stoktaki sayıyı belirtmeyen reklam, e, ürünün özelliklerini tam olarak vermeyen reklam, fiyatı hakkında yanıltıcı beyan veren reklam. Pek çok türü var bunun. Ve sürekli bunlar ceza yiyorlar yani. Mesela diyor ki dört katı neyin dört katı belli evet. değilse ceza yiyorsunuz fakat idare cezaları o kadar toler edilebilir ki bu firmalar tarafından Burada kazançtan ne? daha az çalışıyor Kazanç, kazançla mukayese edildiğinde yapın kardeşim ödeyelim kardeşim gibi bir yaklaşıma sebep olabiliyor işte umarım bu taslak bu cezaları ikna edici seviyeye mu? çıkartır tabii yani devletin genel tavrı biliyorsunuz e, hapse atmayalım parasını alalım şeklinde bir yöntem. Yani ıslah etmeyelim. Parasını alırsak o zaten ıslah olur. Bu da maalesef fakir toplum anlayışıdır. Yani topluma kadar fakirdir ki müeddiyi para üzerine kurarsınız. Hı hı. Hem madden hem manen. Çok kötü bir atasözü var bu konuda. Bilmem bilir misiniz? Söyle, ee, an, an, anmaktan utanç duyarım ama böyle bir söz vardır. Derler ki fakiri dövmeyin ceketini yırtın. O ona aynı ağır ceza odur. Hı hı. Çünkü o onu aylarca yıllarca bir ceza olarak hisseder. Yarım saat 15 dakikalık bir ceza gelir. Devlet e, cezalandırma mantığında böyle hareket etmemeli. Yani parasını alalım, hem biz kazanalım hem de o e, bunun acısını uzun süre yaşasın gibi bir kurguyla para cezalarını öne çıkartan bir yöntem e, devleti şirketleştiriyor. Evet Bu ama sonuç olarak şirketleştirdiğim bir kanıtı da resmen kesilecek cezaların bütçede yeri var. Tabii. Yani devlet yılbaşında ben bu kadar gelir kaydedeceğim cezalardan diye yazıyor. Tabii tabii gelir kalemi olarak yer almış olması da utanç verici Bence modern de. devlet algısı bakımından. Bu cezaların arttırılması tamam bir bakımdan ikna edicilik tüketicinin korunması bakımından değerlendirilebilir. Fakat önemli olan şey şu buradan elde edilen gelirin yine tüketici dernekleri tarafından tüketici korunması ya da tüketici birlikleri tarafından korunmasını sağlayacak bir fonlamanın yapılması. Yoksa alıp o parayı hazineye koyup nerede harcı açıklamayacak bir sistemde peçelemek. E, tabii yani ne anlaşılabilir ne tartışılabilir bir durum Kesinlikle. onu bir kenara bırakacak e, bir olursak bir yandan harıl harıl yeni devlet memuru kadroları ihdas ediliyor tabii para lazım evet Evet. E, bunu e, bir yana bırakacak olursak tüketici bakımından çok önemli başka bir şey de e, indirim kampanya uygulamaları indirim kampanya uygulamalarında biliyorsunuz hep e, aylardır süren indirimler var ben yıllardır takip ediyorum bazı firmaları %70 indirim diyor sürekli mesela 12 ay %70 indirim Yapar bir halde. Fakat ürünü incelediğinizde piyasa fiyatının 8 katından normal fiyatına indirilmiş bir fiyat olduğunu görüyorsunuz. E, nasıl önce bindir sonra indir yöntemi evet. vardır. Aynı, aynen o. Önce bindir sonra indir. Şimdi bu taslak tasarı diyor ki eğer bir satıcı bir üründe indirim yaptığını iddia ediyorsa indirim yapmadan önceki fiyatını yazacak. indirim yaptıktan sonraki fiyatını yazacak. Ve tüketiciye indirim yaptığını iddia ettiği eski fiyattan daha önce satış yaptığını ispatlayacak. Hmm. Eğer bunu ispatlayamazsa bu kampanyadan dolayı, bu uygulamadan dolayı yine bize para cezası. Tüketici Kesinlikle. sorarsa veya da merak tabii, ederse tabii. Tabii. Tabii. Değil mi? tabii, tüketicinin bilinçlendirilmesi lazım bu konuda. Sonra. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Bu e, şey problem tabii yani daha önceki satış fiyatını ispatlamanın şartları neler? Bir ürünü satmış olmak ya da buna hiç kimsi kasa fişi bunun için yeterli olacak mı olmayacak mı meselesi e, bir kenarda duran bir mesele olarak karşımıza çıkıyor diye belirtelim. Cayma hakkında nasıl bir değişiklik olacak? Cayma hakkı bakımından tasarıda getirilen düzenleme tüketiciye hem üründe hem de hizmette mazeret göstermeksizin cayma hakkını kullanma yetkisini veriyor. Dolayısıyla tüketici ürünü alıp belirli bir süre kullandıktan sonra eğer Ürünü iade etmek istiyorsa ayıp olmamasına rağmen e, ürünü iade etme hakkına sahip olacak böyle bir değişiklik e, tasarı içerisinde yer alıyor. E, de, i̇lginç bir düzenleme benim dikkatimi çekti onu da paylaşayım e, müsaadenizle. Estağfurullah. E, tüketici kredilerinde şey vardı kredi sigortalatma. İşten geldiniz mi böyle bir şeye? Evet. Banka size krediyi veriyor ve size verdiği kredinin sizin tarafınızdan geri ödeneceğini sigorta ettiriyor. Ve de Eğer, mecbursunuz bunu. Mecbursunuz yoksa... Hatta kredi... hayat sigortası yapıyorlar. Ölürsen biz, tabii, ben paramı geri alamazsam diyor. Uzun vadede işte 36 evet. ay 42 ay vesaire böyle ömür boyu taksitli krediler var. Ee, hayat sigortası, geri ödeme sigortası. Hı hı. Daha da garibini söyleyeceğim gelmişsinizdir. Bu sigortanın primini siz ödüyorsunuz. Tabii. Yani kredi alan kişi tüketici olarak gidiyor. Ve kendinin ödeyeceğini taahhüt edip sigorta ettirip sigorta primini sigorta şirketine yatırıyor. Ve sigorta şirketi de bankanın yani krediyi veren bankanın iştirakı olan sigorta şirketi. Sigorta şirketinizi dahi seçemiyorsunuz. Tabii tabii. Yani X bankasından kredi çekip Y bankasının tabi olduğu şirketin iştiraki olan sigorta şirketinden sigorta yaptıramıyorsunuz. Peki kredi geri ödeyince onları geri alabiliyor mu? Hayır, her sigortada olduğu gibi süre bitince o primler yanıyor. Riziko gerçekleşmediğinden prim iade edilmez kuralı karşımıza evet. çıkıyor. Şimdi bu Ben bunu sigorta sektörü açısından biliyorum. Bu sigorta <gülüyor> sektörünün en önemli gelir kapılarından bir tanesi. Yani <gülüyor> her sigorta şirketi e, ...bağlı bulunduğu grubun bir bankası varsa bankası da böyle bir anlaşma yapıyor. Eğer sigorta şirketinin böyle bir bankası yoksa da mutlaka gidip işte bir takım hani sigorta şirket olmayan bankalarla bu bağlantıyı yapmaya uğraşıyorlar. Evet. Belki karı çok yüksek değil ama önemli ciro elde ettikleri bir şey bu. Tabii tabii, tabii kesinlikle. Şimdi bu tasla, tasarı işte sigorta yapmayı zorunlu kılmayı yasaklıyor. Tüketiciye kredi vereceğiniz zaman sigorta yapmayı zorunlu kılamazsınız diyor. Tüketicinin talep ya etmezse, hmm. tabii şimdi bankalar ne yapacaklar? Tüketiciden böyle bir talepte bunda dair bir yazı alacaklar. Yani e, dolayısıyla şunu atmaya çalışıyorum. Bazen bu kuralları koyuyoruz ama malum. Nasıl işletilecek? E, her kültür kendi alt kültürünü ürettiği için Hı -hı. bu kuralda kendi alt kuralda o üretiyor ve hemen tüketiciden talep alıyor, alınacak gibi bir e, şey aklımızın kenarına geliyor aslında. Yani hani şey, e, sen bunu talep etmezsen, bunu da talep etmezsen, biz sana ...söz konusu kredi vermeyiz gibi bir şey oluyor. Evet. Ama tabii bunu hiçbir zaman kanıtlayamıyorsunuz tabii, değil tabii, mi? Tabii tabii. Sözlü çünkü. Tamamen diyalog şifayı bir beyan olacağı için. Fakat en azından bunun öngörülmüş olması da önemli. Çünkü ben birkaç yıl önce bunu bankacı arkadaşlarla konuştuğumda... ...kesinlikle hiçbir şey ifade etmedi söylediğim onlar. Yani dedim ki bunun sigortası neden? Tüketiciye yüklüyorsunuz. Rizikoya maruz kalan kimse sigortaya ihtiyaç duyan da odur. Uh -huh. Öyle ya. O ödemezse, riziko size ise bunu sizin ödemeniz gerekir. Fakat tabii onlar da kendi bakış açılarından ben yüzlerce sigo şeyi nasıl sigortalayayım kredi ilişkisini hepsi için nasıl prim yatırayım e, diyorlar. E, ben de şunu söylüyorum diyorum ki yani yine kendi iştirakinize yatırıyorsunuz. Aslında para sizden çıkmıyor bir nevi böyle de bir durum var. Evet. Dolayısıyla bu e, ilişki çok komplike ve karışık e, diye bir kenara bırakalım. Söz bankalara gelmişken şu kredi kartlarına aidat ödeme ödememe konusunda bir şey var mı? Hmm. Açıklığa kavuştu mu o konu? Hmm. Açıklığa kavuşmadı çünkü... Ee, bu taslak tasarıyla Açıklığa kavuşması bekleniyordu ee, Fakat tasarıda e, Son halinde e, Bu konuda yapılacak olan düzenleme e, Şeye bırakıldı hmm, e, Bankacık Düzenleme Denetleme Kurulu'na bırakıldı e, Dolayısıyla e, Başka bahara yani. Kredi kuruluşları ilişkin düzenlemeleri onlar çıkacaklar hmm. Onlar da şöyle bir öngörüde bulundular Henüz çıkarmadılar fakat dediler ki Kredi kartını çeşitlendirmeye gideceğiz e, Kendisinden aidat alınan ...kredi kartı olacak, alınmayan kredi kartı olacak... ...buna göre kredi kartlarının sağladığı... E, ...olanaklar da değişecek... Hmm. ...yani alınmıyorsa böyle böyle... ...alınıyorsa şöyle şöyle diye... ...tip tip yaratmaya... E, ...böleceğiz, aslında ilk bakanlık açıklaması... ...şuydu, kesinlikle aidat alınmayacak... ...tabii... Evet, o, öyleydi. E, ...takip etmeyenler için... E, ...gayet iyi bir popülizm etkisi yaratabilir... ...bakanlığımız bu konuyu düzenledi... ...artık bizden kart ücreti alınmıyor... ...fakat takip edenler için bu iki hafta sonra... Görüşmelerimiz içerisinde alınan alınamayan gibi ayrımlarla kart sistemine geçileceği gibi bir değişiklik yapıldığında söylemek mümkün. Henüz bir düzenleme yok, bir taslak da yok. E, zamanımız varsa belki az önce söylediğiniz cayma hakkını somutlaştırabiliriz. Evet evet biraz daha dakikamız bir e, var. Çünkü e, tüketiciyi 7 gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeden ve ceza işareti ödemeden e, taksili satış sözleşmelerinden cayma hakkı verilmiş. Buna firmalar isyan ediyorlar şu noktada. Diyorlar ki ben 12 ay taksitle bir ürün sattığımda e, tüketici cayma hakkında kullanırsa ben daha henüz hiç 1 TL dahi almamışken satıştan e, para aynen e, iade edilmiş olacak. Ürün gitmiş olacak ve kullanım e, maliyeti ve riski de benim üzerimde kalmış olacak diyorlar. Fakat burada e, tüketiciye tanınmış 7 gün içerisinde hiçbir gerekçe göstermeksizin cayma, ürünü iade etme ve bedelini alma hakkı var. Tabii satıcı diyor ki ben bankayla taksitli satış yaptıysam banka aracılığıyla benim cebime zaten para girmedi. Cayma hakkı kullanıldığında bunu iade mi edeceğim acaba tüketiciye verecek miyim diye endişeleniyor. Ee, Yalnız diye. bazı firmalar mesela şu anda internet üstünden satış yapan bazı firmalar hı hı. zaten 6 aya çıkarttılar onu. İhtiyari garanti. Evet. Yani kendileri bir e, müşteri memnuniyeti kapsamında o, bir tarifte bulunuyorlar. Evet. Var bunlar. Evet. Arttıranlar evet. var. Doğru söylüyorsunuz. İlginç bir diğer şey iş yeri dışında kurulan sözleşmeler başlığı. Bize normalde e-ticarette yapılan sözleşmeler mesafeli satın sözleşmesi sayılıyor ve ayrı bir yönetmeliyeti tabi. Evet. E, bu taslanın ilk halinde iş yerinin dışında sözleşme yaparak satış yapabilmek için bir takım şartlar getirilmişti. O ne demek yani? Burada seyyar satıcılık seyyar satıcılık değil de <gülüyor> Ee, bir takım tarihler var teklifi e, kimin yaptığına bakmaksızın satıcının iş yerinin dışında bir teklif yapılmışsa e, ne ve yani? daha sonra da, e, tarafların eş zamanlı fiziksel varlığında kurulan bir sözleşme varsa yani iş yeriniz burada atıyorum mesela e, Beyoğlu'nda fakat sözleşmenizi Ortaköy'de yaptınız. İş yerinizin dışında ticari faaliyette bulunurken gerçekleştirdiniz. Bu iş yeri dışında kurulan bir sözleşmedir diyor kan. Taslak ilk haline diyordu ki iş yeri dışında sözleşme yapabilmek için uzaktan iletişim araçlarıyla ile yapılan sözleşmelerde iş yeri dışında yapılan sözleşmedir diyordu. Tamam. Tabii bu tarif içerisinde e-ticaret sitelerini de alıyordu. Hı hı. Çünkü iş yeri dışında ve uzaktan iletişim aracıyla ile yapılan sözleşme kapsamına giriyordu. Ve Bunun için iki, iki tane şart koymuştu. 50 bin lira asgari sermaye ile kurulan bir anonim şirket olmak ve bakanlıktan bu şekilde satış yapmak için izin almak gerekiyor şeklinde şartlar öngörmüştü. görmüştü. Bu e-ticaret sektörünü bitirme riski olan bir durum risk yaratıyordu. Taslak revize edilip bu kısım çıkartıldı. Artık 50 bin lira ve anonim şirket olarak kurulup bakanlık izni gerek yok. Fakat bu konuda bir yönetmenlik çıkacağı için yönetmenlik neden getirecek onu bekleyip görmemiz Gerekiyor hı hı. ve uzaktan iletişim aracı vasıtasıyla kurulan Sözleşme kavramı da buradan Çıkartılmış oldu Böylece mesafeli sazlığım sözleşmeleriyle iş yeri dışında kurulan sözleşme ayrımı Net bir şekilde Kanuna yansımış oldu hı hı. Burada her iki durumda da Her iki ihtimalde de tüketici Cayma hakkı ile ilgili olarak bunu söylemek istiyorum İş yeri dışında kurulsa da Mesafeli satış sözleşmesi de olsa yani E-ticaret, telemarketing hangi sorusu olsun. 14 gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin cayma hakkını yine kullanabiliyor hı hı. bu tür sözleşmelerde. Taksili satışlardan farklı olarak diye vurgulayalım. Bakalım kanun neler getirecek. Evet, evet efendim. Çok teşekkürler sevgili Mete Evetoğlu. Evet çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Yardımcı Doçent Doktor Mete Evetoğlu'ydu. hepinize keyifli bir hafta diliyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.